63 yılın 60'ıydı, günler sayılı ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer, adı Hayber. Gün herhangi bir gün, sakin ve sessiz ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'in. Hüseyr adında biri, duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden, biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür, hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşıydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. ...fırtına kopmak üzere. Medine'yi i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı. Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali... ...elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaş'e... ...sağ kol kumandanı Hazreti Ömer... En önde süzülen 200 er ve 1400 piyade dolu dizgin atlarıyla sonra Peygamber hanımı Ümmü Seleme Peygamber halası Hazreti Safiye toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla işte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan... Peygamber ordusu. Savaşın parolası ya Mansur, emin, fırtına, yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz, peygamber atı zaribin gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor nur nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyeser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki... Allah ve Resulü onu sever... O da Allah'ı ve Resulü'nü sever. O, Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah, fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek, tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hatta bu oğlu Ömer, o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. ...karargahın önünde asa ...ve bir nur vuruyor... ...çadırın dışına doğru... ...Rasulullah çıkıyor... ...Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere... ...Kureyş muhacirleri elini uzatıyor... ...Ensar uzatıyor elini... ...hep sancağı talihler... rasul Ekrem'in nazarları birini arıyor... ...duyulan tek şey... ...Peygamber suskunluğu... ...sanki... Nefes alsalar, başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, zülfikarı belinde, sancak, ak sancak, peygamber sancağı, Ali Mürteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer Adı Hayber Ve fırtına iş başında Merhab adında biri Hayberlilerin en büyük savaşçısı Kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye Cesaretin varsa karşıma çık diye Önce şairler çarpışırdı Savaş meydanlarında Şiirler savaşırdı ''Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim.'' Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız, Fatıma Tüz Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde, merhabın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın, fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab, hayır, hayır Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi mehap. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı haydar Kerrar'dı. Ahri kainat, savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah bu nedir diye sormuştu. O senin hayındır deyince efendimiz. Ya Allah demişti adam. Ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla... Şehit düşmüştü Efendimiz cübbesini çıkarıp Onun üzerine serdi Ve cenaze namazını kıldı Namazdan sonra şöyle dua etti Ey Allah'ım Bu kulun Senin yolunda şehit olarak öldürüldü Ben şehadet ediyorum 63 yılın 60'ıydı Günler sayılı Hicretin yedinci yılı, aslanlarını bağrına bastı Medineyi münevvere, hayber talihine küstü, rüzgarsa Rabbinin emriyle esti, yara, yeryüzü asrı sadetten beri acıya acı ekliyor, yara, bugün insanlık senden bir fırtına bekliyor.